Hayvan Çiftliği George Orwell Bir Peri Masalı George Orwell, 1903'te Hindistan'ın Bengal eyaletinin Montihari kentinde doğdu. Ailesiyle birlikte İngiltere'ye döndükten sonra öğrenimini Eton College'da tamamladı. Gerçek adı Eric Arthur olan Orwell, 1922-1927 yılları arasında Hindistan İmparatorluk Polisi olarak görev yaptı. Ancak İmparatorluk yönetiminin iç yüzünü görünce istifa etti. 1950'de yayınladığı Bir Fili Vurmak adlı kitabı sömürge memurlarının davranışlarını eleştiren makalelerin derlemesidir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yazdığı Hayvan Çiftliği, Stalin rejimine karşı sert bir taşlamadır. Orwell'ın en çok tanınan yapıtlarından 1984, bilim kurgu türünün klasik örneklerinden biri olmanın yanı sıra modern dünyayı protesto eden bir romandır. Burma günleri ise Orwell'ın Burma'daki bugünkü Minyamar, İngiliz sömürgeciliğini dile getiren bir kitabıdır. Orwell 1950'de Londra'da öldü. 1. Bölüm Beylik çiftliğinin sahibi Bay Jones her gece yaptığı gibi kümesin kapısını örtmüş ama çok sarhoş olduğu için tavukların girip çıktıkları delikleri kapatmayı unutmuştu. Avluda tökezlene tekerlene yürürken elindeki fenerin ışığı da bir oyana bir buyana yalpa vuruyordu. Arka kapıda botlarını çıkarıp attı. Kilerdeki fıçıdan son bir bardak daha bira doldurup bir ikişte içti. Sonra üst kata çıkıp yatak odasına girdi. Bayan Jones horul horul uyuyordu.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 Kendine önlerde bir yer seçti. Bakışları üzerinde toplamak umuduyla kırmızı kurdelelerle örülü beyaz yelesini iki yana sallamaya başladı. Son olarak da kedi göründü. Huyu suyu kurusun. Hemen en sıcak yeri aramaya başladı. Sonunda Buxer'la Clover'ın arasına sığıştı. Koca reisin söylevinin sonuna kadar söylediklerinin bir tekine bile kulak vermeden keyifli keyifli murlayıp durdu. Arka kapının oradaki tünekte uyuyan evcil kuzgun mosısı saymazsak hayvanların tümü gelmişti artık. Reis baktı ki herkes yerini almış, sus pus bekliyor, gırtlağını temizleyip konuşmaya başladı. <gülüyor> Yoldaşlar, dün gece garip bir düş gördüğümü hepiniz biliyorsunuz. Düşe sonra geleceğim. Size daha önce başka bir şey söylemek istiyorum. Yoldaşlar,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 ''Şarkının ezgisini çocukken öğrenmiştim ama nicedir aklımdan çıkmıştı. Dün gece düşümde geri geldi şarkının ezgisi. Dahası şarkının sözlerini de anımsadım.''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 ''Bu çiftlikte şeker meker üretemeyiz. Kaldı ki şeker gerekmeyecek. Dilediğin kadar yulaf ve saman yiyebileceksin.'' ''Bu kez, peki yeleme genelde kurdele takabilecek miyim?'' diye sormuştu Molly. Snowball, ''Bak yoldaş'' demişti. ''Senin onsuz edemediğin kurdele köleliğin simgesidir. Özgürlüğün kurdelelerden çok daha değerli olduğunu kafan almıyor mu senin?'' Molly kabul derken pek inanmış görünmüyordu. Domuslar evcil kuzgun Moses'ın yaydığı yalanların önünü almak için daha da zorlu bir savaşın vermek zorunda kaldılar. Bay Jones'un gözdesi olan Moses, Gammas'ın dedikoducunun tekiydi ama ağzı iyi laf yapardı. Gene bir masal uydurmuştu. Sözüm ona, Balbadem Diyarı denen gizemli bir ülke vardı. Bütün hayvanlar öldükleri zaman oraya gidiyorlardı. Moses'a bakılırsa bu ülke gökyüzünde bir yerde, bulutların az ötesindeydi. Balbadem diyarında her gün pazarda dört mevsim yonca biter, ağaçlar çalılar, kesme şeker ve keten tohumu küsbesinden geçilmezdi. Gerçi hayvanlar gününü masal anlatmakla geçirdiği ve hiç çalışmadığı için mosstan nefret ediyorlardı. Ama gene de Balbadem diyarı masalına inananlar çıkmadı değil. Domuzlar onları böyle bir yer olmadığına inandırabilmek için az dil dökmediler.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 Patikadan aşağı ana yola doğru yel yeleke koştururlarken hayvanlarda zafer çığlıkları atarak onları kovalıyorlardı. Bay Jones yatak odasının penceresinden olup biteni görmüştü. Birkaç parça eşyayı toparladığı gibi bir heybeye tıkıştırıp çiftliğin arka yolundan savuşu verdi. Moses de tüneyinden sıçradı, kanat çırpıp avazı çıktığı kadar bağırarak kadının ardına takıldı.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 Giyisi insanoğlunu çağrıştırır dedi. Kurdele de giysiden sayılır. Tüm hayvanlar çıplak dolaşmalıdır. Snowball'un bu sözleri üzerine Buxer da yazın kulaklarını sineklerden korumak için kafasına geçirdiği küçük hasır şapkayı kaptığı gibi ateşe attı. Kısa bir süre sonra hayvanlar kendilerine Bay anımsatan ne varsa yok etmiş bulunuyorlardı.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 Molly, Bayan Johnson, tuvalet masasının aldığı anlaşılan mavi kurdeliği omzuna tutmuş, ahmakça bir hayranlıkla aynada kendini seyretmiyor mu? Molly'yi fena halde azarlayıp evden çıktılar. Mutfakta asılı duran jambonları götürüp bahçeye gömdüler. Bir de kilerdeki bir afıcısı Baksır'ın bir çiftesiyle parçalandı. O kadar, evde başka hiçbir şeye dokunulmadı. Hemen oracıkta oy birliğiyle bir karar alındı.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 Sonunda anlaşıldı ki iki domuz çöpler arasında Bay Jones'un çocuklarının bir okuma kitabını bulmuş. Son üç ay boyunca bu kitaptan okuma yazma öğrenmişlerdi. Napolyon siyah ve beyaz boya kutularını getirtti. Hayvanların başına geçerek onları ana yola açılan çiftlik kapısının oraya götürdü. Snowball'da en iyi yazı yazan oydu. Fırçayı iki toynağının arasına geçirip kapının en üstündeki kol demirine yazılı Beylik Çiftlik adını karaldı yerine Hayvan Çiftliği yazdı. Çiftlik artık bu adla alınacaktı. Daha sonra çiftlik binalarına geri dönüldü. Snowball'la Napolyon bir merdiven getirip büyük samanlığın duvarına dayadılar. Domuzlar 3 aydır sürdürdükleri çalışmalar sonucunda hayvancılığın temel ilkelerini 7 emirde toplamayı başardılar. Şimdi bu 7 emir duvara yazılacak hayvan çiftliğindeki tüm hayvanlar bundan böyle hayatlarının sonuna dek bu değişmez yasalara uyacaklardı. Snowball merdivene güç bela tırmandı. Bir domuzun merdiven üzerinde dengesini bulması hiç de kolay değildir. Ve işe koyuldu. Skuller da birkaç basamak aşağıda boya kutusunu tutuyordu. Yedi emir katran kaplı duvara 29 metreden okunabilen iri beyaz harflerle yazıldı. Yedi emir 1- İki ayak üstünde yürüyen herkesi düşman bileceksin. 2- Dört ayak üstünde yürüyen ya da kanatları olan herkesi dost bileceksin. 3-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 atlara gelince onlar tarlayı karış karış biliyorlar ekinlerin biçilip toplanması işini Jones'la adamlarından çok daha iyi anlıyorlardı. Domuzlar doğrudan çalışmıyorlar, öbürlerini yönetiyorlar ve denetliyorlardı. Üstün bilgileriyle önderliği üstlenmeleri doğaldı. Baxter'la Clover kendilerini atla çekilen tarağa koşuyor. Kuşkusuz artık gam ve dizgin kullanılmıyordu.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 Birçok güçlükle karşılaşıyorlardı. Örneğin mevsim ilerleyip de hasas zamanı geldiğinde çiftlikte harman makinesi bulunmadığında başakları eski çağlardaki gibi ayaklarıyla ezmek, kabuklarını da üfleyerek havaya savurmak zorunda kalmışlardı. Ama domuzların zekası ve Buxer'ın güçlü kaslarıyla her türlü zorluğun üstünden gelebiliyorlardı. Buxer'a herkes hayrandı. Johnson zamanında da yorulmak nedir bilmeyen bir hayvan olan Buxer, şimdi neredeyse 3 beygir gücünde çalışıyordu.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 için yabanıl yoldaşların yeniden eğitim kurulu kurulmuş, koyunlar içinde daha beyaz yün hareketi oluşturulmuştu. Bu atılımların çoğu bir sonuca varamadı. Söz gelimi yabanıl hayvanları evcilleştirme girişimi daha başından başarısızlığa uğradı. Yabanıl hayvanlar eskisi gibi davranmayı sürdürüyorlar, kendilerine gösterilen hoşgörüyü hemen kötüye kullanıyorlardı. Kedi yeniden eğitim kuruluna katılmış ve bir süre canla başla çalışmıştı.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 Bu çiftliğin tüm yönetim ve düzeninden biz sorumluyuz. Gecemizi gündüzümüze katarak sizin sağlığınızı koruyoruz. Bu sütleri sizin uğrunuza içiyor, bu elmaları sizin uğrunuza yiyoruz. Biz domuzlar görevimizi yeterince yerine getiremezsek ne olur biliyor musunuz? Jones geri gelir, Jones. Evet, Jones geri gelir. Bundan en küçük bir kuşkunuz olmasın yoldaşlar.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 Kara tavuklar çalılıkların arasında ıslık çalarken, güvercinler ağaçlarda ötüşürken hep bu şarkıyı söylüyorlar. Şarkının ezgileri demircilerin çekiç vuruşlarına, kiliselerin çan seslerine karışıyordu. Ekin başlarıydı. Ekinler biçilip istiflenmiş, harman büyük ölçüde kaldırılmıştı. Bir gün birden posta güvercinleri hızla dolanarak geldiler. Telaşla çırpınarak hayvan çiftliğinin avlusuna kondular.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 Saçmalar Snowball'un sırtında kanlı karıklar açtı. Koyunlardan biri oracıkta can verdi. Snowball bir an duraksamadan 100 kiloluk gövdesiyle Johnson bacaklarına dalıverdi. Jones bir gübre yığınının üstüne yuvarlanırken tüfeği elinden fırladı gitti. Ama en korkunçları baksırdı. Arka ayakları üzerinde şaha kalkmış demir nallı koca ayaklarını savurarak bir aygır gibi dövüşüyordu. İlk darbe Foxworth çiftliğinden bir... Seisin kafasına indi. Çamurların içine yıkılan delikanlı, ruhunu oracıkta teslim etti. Bunu gören adamların birçoğu sopalarını kapıp kaçmaya yeltendi. Ürküye kapılmışlardı. O saat tüm hayvanlar adamların ardına düştüler. Onları avlunun çevresine kadar kovaladılar. Boynuz vuruyor, çifteliyor, ısırıyor, arkada kalanı ezip geçiyorlardı. Adamlardan kendince ödünü alamayan tek bir hayvan kalmadı çiftlikte. Kedi bile damdan ansızın bir sığırtmacın sırtına atladı, tırnaklarını ensesine geçirerek acı acı bağırttı adamı. Adamlar bir fırsatını bulur bulmaz avludan dışarı fırladılar. Ana yola doğru tavana kuvvet koşmaya başladılar. Çiftliği basalı daha beş dakika olmamıştı ki onur kırıcı bir bozguna uğramışlardı. Geldikleri gibi gidiyorlardı. Tıslayarak arkalarından gelen bir kas sürüsü yol boyunca bacaklarını gagaladı. Hepsi kaçmıştı biri dışında. Baksır avluda çamurun üstünde yatmakta olan seyisi ön ayağıyla iteliyor, sırt üstü çevirmeye çalışıyor ama oğlan kımıldamıyordu. Baksır üzüntüyle ''Ölmüş'' dedi. ''Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ayaklarımda demir nallar olduğunu unutmuşum. İsteyerek yapmadığıma kim inanır şimdi?'' Yaraları hala kanamakta olan Snowball, ''Duygusallığa gerek yok yoldaş'' diye bağırdı. ''Savaş savaştır. En iyi insan ölü insandır.''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 Hayvanlar oy birliğiyle bir askeri nişan oluşturulmasını kararlaştırdılar. Birinci dereceden kahraman hayvan nişanı hemen orada Snowball'la baksara verildi. Bu pirinç madalyalar aslında koşum takımlarının durduğu odada bulundukları eski at takılarıydı. Pazarları ve bayram günleri takılacaktı. Savaşta hayatını yitirmiş olan koyun ise ikinci dereceden kahraman hayvan nişanına layık görüldü.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 Hayır burnumu falan okşamadı diye bağırdım Molly. Ben öyle bir şey yapmadım yalan. Ter ter tepiniyor ayaklarıyla yere eşeliyordu. Molly yüzüme bak. O adamı senin burnunu okşamadığına namusun üzerine yemin eder misin? Molly yalan öyle bir şey olmadı diye yineledi. Gözlerini Clover'ın gözlerinden kaçırdı. Tarlaya doğru dört nala tabanları yağladı.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 Biri arpa ekilen alanın daha genişletilmesini önerecek olsa, öbürü yulaf ekilen alanın genişletilmesini gerektiğini savunuyordu. Biri bir tarlanın lahana yetiştirmeye elverişli olduğunu söyleyecek olsa, öbürü o tarlada kök bitkilerden başka hiçbir şeyin yetişmeyeceğini ileri sürüyordu. İkisinin de yandaşları vardı. Bazen şiddetli tartışmalar patlak veriyordu. Snowball, parlak söylevleriyle toplantılarda çoğu zaman oyların çoğunluğunu elde etmeyi başarıyordu. Ama Napoleon da...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 Ertesi pazar düzenlenecek toplantıda yel değirmenin yapım çalışmalarının başlatılması önerisi oya sunulacaktı. Hayvanlar büyük samanlıkta toplandıklarında Snowball ayağa kalktı ve konuşmasının de bir koyunların melemeleriyle kesilmesine aldırmaksızın yel değirmeninin yapılması gerektiğinin nedenlerini sayıp döktü. Ardından yanıt vermek üzere Napolyon'u ayağa kalktı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 Ama yoldaşlar, bazen yanlış kararlar da alabilirsiniz. O zaman halimiz nice olur? Örneğin şu yel değirmeni saçmalığını savunan Snowball'un izinden gitmeye karar verseydiniz ne yapardık? Hainin teki olduğunu açıkça ortaya koymadı mı Snowball? Hayvanlardan biri, Snowball ağır savaşında yiğitçe çarpıştı diyecek oldu. Yiğitlik yeterli değildir diye karşılık verdi Squalier. Sadakat ve itaat daha önemlidir. Ağır savaşına gelince... Snowball'un bu savaştaki rolünün çok fazla abartıldığını bir gün anlayacağınıza inanıyorum. Disiplin yoldaşlar, demir disiplin. Bugün parolamız bu olmalı. Tek bir yanlış adım atmaya görelim. Düşmanlarımız o saat tepemize binecektir. Yoldaşlar, herhalde Johnson’un geri gelmesini istemezsiniz. Bu soruda yanısız kaldı. Johnson'un geri gelmesini elbette istemiyorlardı. Pazar sabahları yapılan toplantıların Johnson'un geri gelmesine yol açma olasılığı varsa tartışmalara kuşkusuz son verilmeliydi. Olup bitenleri kafasında evirip çeviren Baxter herkesin düşüncesini dile getirdi. Napolyon yoldaş öyle diyorsa öyledir. O günden sonra da kendi adına benimsediği daha çok çalışacağım parolasının yanı sıra Napolyon her zaman haklıdır sözünü düstüre edindi.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 İşte taktik diye buna derlerdi. Squalor hoplaya zıplaya şen kahkahalar atıp kuyruğunu sallayarak birkaç kez taktik yoldaşlar taktik diye yineledi. Hayvanlar taktik sözcüğünden pek bir şey anlamamışlardı doğrusu. Ama Squalor o kadar inandırıcı konuşuyordu ki kuşkusuz bir rastlantı sonucu onun yanında bulunan üç köpek öylesine ürkütücü bir biçimde hırlıyordu ki Squalor'ın açıklamasını daha fazla karşı çıkmadan kabul ettiler.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 Oradan salı verdikleri kayalar aşağıda paramparça oluyordu. Taşları taşımak daha kolaydı. Atların çektiği yük arabaları çok işe yaradı. Koyunlar taşları teker teker sürüklediler. Muirelle Benjamin bile kendilerini eski bir arabaya koşarak katkıda bulundular. Yaz sonuna kadar yeterince taş yığılınca domuzların gözetimi altında inşaat başladı.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 Tepeden aşağı kayan kaya parçalarıyla birlikte sürüklendiklerini gören hayvanlar umarsızca bağırmaya başlayınca Baxter hemen imdada yetişiyor, ipe olanca gücüyle asılarak kayayı durduruyordu. Hayvanlar onun kayanın kaymasını önlemek için soluk soluğa didinişini, ayaklarının ucuyla toprağa tutunuşunu, geniş sarrılarının kan ter içinde kalışını hayranlıkla izliyorlardı. Bazen Clover onu kendisini fazla zorlamaması için uyarıyor ama Baxter ona kulak asmıyordu.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 Gene de yaz ilerledikçe önceden kestirilemeyen bazı eksiklikler kendini duyurmaya başladı. Gaz yağı, çivi, ip ve köpek bisküvisine atnalı için demire gereksinim vardı. Üstelik bunların hiçbiri çiftlikte üretilebilecek şeyler değildi. Sonradan tohum ve suni gübreye, çeşitli aletlere ve yer değirmeni için birtakım makine parçalarına da gereksinim duyulacaktı. Bunların nasıl sağlanacağını kimse bilemiyordu.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 Bu yüzden de büyük bir saman yığınını ve o yılın buğday ürününün bir bölümünü satmak üzere anlaşmalar yapıyordu. Sonradan daha fazla para gerekirse, Wellington'da her zaman pazarı olan yumurtalarda satılabilirdi. Napolyon'a bakılırsa tavuklar bunu yel değirmeninin yapımına kendine özel katkıları olarak görmeli, böyle bir özveride bulunmaktan kaçınmamalıydılar. Hayvanlar bir kez daha belli belirsiz bir tedirginliğe kapılmışlardı.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 Buna gerek kalmayacak koşulları oluşturmaya karar vermişti. Tüm sorumluluğu kendisi üstlenecekti. Willington'da oturan Bay Wimper adlı bir avukat, hayvan çiftliğiyle dış dünya arasındaki işlerde aracılık etmeye razı olmuştu. Her pazartesi sabahı çiftliğe gelip Napolyon'dan talimat alacaktı. Napolyon konuşmasını her zamanki gibi ''Yaşasın hayvan çiftliği çığlıklarıyla tamamladıktan sonra hayvanlar İngiltere'nin hayvanları şarkısını söyleyip dağıldılar.''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 Ivır zıvır işlerle uğraşan bir avukat olan Bay Wimper favorili ufak tefek, bakışları yaramaz bir adamdı. Ama hayvan çiftliğinin eninde sonunda bir komisyoncuya gereksinim duyacağını ve komisyoncunun payının hiç taz olmayacağını çok önceden fark edecek kadar da açık gözdü. Hayvanlar onun gelip gidişlerini ürkerek izliyorlar, onunla karşılaşmaktan elden geldiğince kaçınıyorlardı. Ama gene de dört ayaklı Napolyon'un iki ayaklı Wimper'a,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 ancak hiçbir zaman ikisiyle birden aynı anda anlaşamayacağı konuşuluyordu. İşte tam o sıralar domuzlar çiftlik evine taşındılar. Orayı kendilerine mesken edindiler. Hayvanlar bir kez daha böyle bir davranışlı yasaklayan bir karar alınmış olduğunu anımsar gibi oldularsa da Skuller onları bir kez daha durumun hiç de öyle olmadığına inandırmayı başardı. Çiftliğin beyinleri olan domuzların sessiz ve sakin bir yerde çalışmalarının kesinlikle gerekli olduğunu söyledi. Kaldı ki önderin Son zamanlarda Napolyon'dan hep Önder diye sözler olmuşlardı. Saygınlığı açısından basit bir ağıl yerine bir evde yaşaması daha uygundu. Gene de bazı hayvanlar domuzların yemeklerini mutfakta yemekte ve odasını eğlence salonu olarak kullanmakla kalmadıklarını aynı zamanda yataklarda yattıklarını işittiklerinde epeyce rahatsız oldular.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 Yazıyı güç bela okuyabilen Muriel ''Hiçbir hayvan çarşaf serili yatakta yatmayacak'' yazıyor dedi. Biraz tuhaftı. Clover dördüncü emirde çarşaftan söz edildiğini hiç anımsamıyordu. Ama madem ki duvarda yazıyordu o zaman elden bir şey gelmezdi. O sırada yanında iki üç köpekle oradan geçmekte olan Squalor konuyu yerli yerine oturtmakta gecikmedi. ''Yoldaşlar'' dedi. ''Anlaşılan biz domuzların çiftlik evindeki yataklarda yattığımızı duymuşsunuz. Neden yatmayalım ki?''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 Soğuktan donuyorlar, çoğu zaman aç açına çalışıyorlardı. Yalnızca Boxer'la Clover cesaretlerini yitirmemişlerdi. Squaler halka hizmet etmenin mutluluğu ve emeğin onuru üstüne müthiş söylevler çekiyor, Boxer'ın gücü ve hiç vazgeçmediği daha çok çalışacağım çığlıkları hayvanları kışkırtıp coşturuyordu. Ocak ayında yiyecekler tükenmeye yüz tuttu. Tahıl tayınları iyiden iyiye azaldı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 Dışarı çıktığı zaman da korumalığını üstlenen altı köpek eşliğinde kimseye yüz vermeden dolanıp duruyor, fazla yaklaşan olursa köpekler hemen hırlıyordu. Artık pazar sabahları yapılan toplantılarda da pek konuşmuyordu Napolyon. Buyruklarını öteki domuzlardan biriyle özellikle de Square'la iletiyordu.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 Siyah minorka cinsi 3 pilicin önderliğindeki tavuklar Napolyon'un buyruğuna kararlılıkla karşı koydular. Çatı kirişlerine tüneyip oraya yumurtluyorlar yumurtalar da yere düşüp kırılıveriyordu. Napolyon hiç kuşkusuz hızla ve acımasızca önlem almakta gecikmedi. Tavukların tayınlarının kesilmesini emretmekte yetinmedi. Tavukları azıcık da olsa yem vermeye kalkışan bütün hayvanların idam cezasına çarptırılmasını öngören bir kararnamede çıkarttı. Buyruklara uyulmasını köpekler sağlayacaktı. Tavuklar beş gün kadar direndilerse de sonunda teslim olarak folluklarına döndüler. Bu arada ölen dokuz tavuk meyve bahçesine gömülmüş, tavukların kanlı hisalden öldükleri söylenmişti. Wimper'ın olup bitenlerden haberi bile olmamıştı. Yumurtalar vaktinde teslim ediliyor, haftada bir çiftliğe kadar gelen bir yük arabası yumurtaları alıp götürüyordu.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 Snowball'un daha başından hain olduğuna inanmıyorum. Sonradan yaptıklarına bir diyeceğim yok ama Snowball'un ağız savaşında tam bir yoldaş gibi davrandığı inancındayım. Squaler kısık ama kararlı bir sesle bak yoldaş dedi. Önderimiz Napolyon yoldaş Snowball'un ta başından beri üstelik ortalıkta daha ayaklanmanın lafı bile yokken Jones'un ajanı olduğunu tartışmasız bir şekilde evet tartışmasız bir şekilde açıklamış bulunuyor. Bunun üzerine... Ha o zaman başka dedi Baksır. Napolyon yoldaş öyle dediyse öyledir. Skuller işte ben yoldaşlık ruhu diye buna derim dedi. Ama durmadan kırpıştırdığı ufacık gözleriyle Baksır'a kötü kötü baktığı da gözlerden kaçmadı. Tam dönmüş gidiyordu ki birden durdu ve etkileyici bir sesle ekledi. Bu çiftlikteki bütün hayvanları uyarırım.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 tüm hayvanların yüreğine korku salıyorlardı. Çok kötü bir şey olacağını sezmişcesine herkes sessizce yere çöktü. Napolyon orada dikilmiş, sert bakışlarla topluluğu süzüyordu. Sonra ansızın tiz bir çığlık attı. Köpekler çığlığı işitir işitmez fığladıkları gibi domuzlardan dördünü kulaklarından yakaladılar. Acıdan ve korkudan ciyak ciyak bağıran hayvancıkları sürüyüp Napolyon'un ayaklarının dibine bıraktılar.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 yoksa salıp koy vermeli miydi? Napolyon'un suratı allak bullak olmuştu. Baksır'a sert bir sesle köpeği salıvermesini emretti. Bunun üzerine Baksır ayağını köpeğin üstünden çekti. Köpek de acı eniltiler çıkararak sıvıştı oradan. Az sonra ortalık sakinleşmişti.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 Bir tek Napolyon'un tüm hayvanların toplanmasını buyurmasından az önce ansızın ortalıktan kaybolmuş olan kedi yoktu aralarında. Bir süre kimse konuşmadı. Yalnız Buxer ayaktaydı. Yerinde duramıyor, uzun siyah kuyruğunu iki yana sallayıp duruyor, şaşkınlık içinde hafif hafif kişniyordu. Sonunda dedi ki, Olup bitene akıl sır erdiremiyorum.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 Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Bulundukları tepeden çevre uzanıp giden kırları görebiliyorlardı. Hayvan çiftliğinin büyük bir bölümü görüş alanındaydı. Anayola kadar uzanan otlak, biçilip kurutulmuş otlar, koru, yalak, sürülmüş tarlalara friz vermeye başlamış gür, yeşil ekinler, çiftlik binalarının kırmızı damları ve dumanı tüten bacalar. Pırıl pırıl bir ilkbahar akşamıydı. Güneş ışınlarının vurduğu çimenler ve yaprak fışkıran çitler ışıl ışıldı.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 Olağanüstü bir çaba gerektirmişti. Hayvanlar zaman zaman Johnson döneminde olduğundan daha fazla çalışmalarına karşın daha iyi beslenmediklerini fark eder gibi oldular. Scholar pazar sabahları ayağıyla tuttuğu uzun bir kağıt parçasını bir takım rakamlar okuyarak çeşitli gıda maddelerinin üretiminin %200, %300, %500 arttığını açıklıyordu.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 Ama hemen hemen aynı günlerde hasatın kaldırılması da gerektiği için yorgunluktan bitkin düştüler. Makineler henüz takılmamıştı. Vimper satın alma görüşmelerini yürütüyordu. Ama yapı işi bitmişti. Deneyimsizliğe, kullanılan aletlerin ilkelliğine, talihsizliklere, snowball'un ihanetine, sözün kısası her türlü güçlük ve engele karşın işi tam belirlenen günde bitirmeyi başarmışlardı.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 Bu arada Napolyon yakında hayvan çiftliğine karşı bir saldırı başlatılacağı yolundaki söylentilerin baştan aşağı düzmece olduğunu, Frederick'in hayvanlarına gaddarca davrandığı yolundaki masalların fazla abartıldığını anlattı hayvanlara. Bütün bu dedikoduları büyük bir olasılıkla Snowball ve ajanları çıkarmıştı. Şimdi her şey açığa çıkmıştı.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 Koşarak çiftlik evine daldı. Az sonra Napolyon'un kaldığı odadan öfkeli böğürtüler işitildi. Haber tüm çiftliğe önüne geçilemeyen bir yangın gibi yayıldı. Banknotlar sahte çıkmıştı. Frederick kiresteleri anafordan almıştı. Napolyon hayvanları hemen bir araya topladı. Ürkütücü bir sesle Frederick'i idam cezasına çarptırdığını yakalar yakalamaz diri diri kazana attıracağını bildirdi.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 Buxer attığı çiftelerle üçünün kafasını patlatmış, inek boynuzlarıyla birinin karnını değişmiş, Jesse ile Bluebell de dişleriyle birinin pantolonunu paramparça etmişlerdi. Napolyon'un korumalığını üstlenen kuduz köpek aldıkları buyrukla çitin arkasından dolanıp ansızın ürkünç havlamalarla kanattan saldırdıklarında adamlar paniğe kapıldılar. Kuşatılmak üzere olduklarını fark etmişlerdi.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 Bazıları çimenler üzerinde yatan ölü yoldaşlarını görünce gözyaşlarına boğuldular. Bir zamanlar yel değirmeninin bulunduğu yerde saygılı bir suskunluk içinde kısa bir süre öylece durdular. Evet onca emek boşa gitmiş, değirmenin izi bile kalmamıştı. Yapının temeli yer yer parçalanmıştı. Diyelim yeniden yapmaya kalktılar, yerle bir olan duvarların taşlarını bile toplayamazlardı. Patlamanın şiddetiyle yüzlerce metre uzağa saçılmıştı. Çiftliğe yaklaşırlarken savaş sırasında her nedense ortadan kaybolan skuaların hoplaya zıplaya kendilerine doğru geldiğini gördüler. Memnun memnun kuyruğunu sallıyor, yüzü sevinçle parlıyordu. O sırada çiftlik binalarının orada bir tüfek patladı. Baksır bu da ne diye sordu. Zaferimizi kutluyorlar diye bağırdı Squaller'a. ''Ne zaferi?'' dedi Baksır. Dizleri kanıyordu. Nallarından birini kaybetmiş, toynağa yarılmıştı. Arka bacağına bir sürü saçma saplanmıştı. ''Ne demek ne zaferi yoldaş? Düşmanı topraklarımızdan, hayvan çiftliğinin kutsal topraklarından söküp atmadık mı?'' ''Ama yel değirmenini havaya uçurdular. O yel değirmenini yapmak için tam iki yıl uğraştık biz.'' Boş ver, aldırma, yenisini yaparız. Canımız isterse altı yel değirmeni daha yaparız. Ne kadar büyük bir iş başardığımızın farkında değil misin yoldaş?'' ''Şu üzerinde durduğumuz topraklar az önce düşman elindeydi. Oysa şimdi her bir karışını geri aldık. Napolyon yoldaşın önderliği sayesinde tabii.'' ''Demek zaten bizim olanı geri almışız.'' dedi Baksır. Squalor ''Bu zafer bizim.'' dedi. Topallaya topallaya avluya girdiler.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 Birkaç gün sonra domuzlar çiftlik evininkilerinde bir kasa viski buldular. Anlaşılan eve ilk girdiklerinde gözlerine çarpmamıştı. O gece çiftlik evinden şarkılar yükseldi. Üstelik araya zaman zaman İngiltere'nin hayvanlarından ezgilerinin de karışması herkesi çok şaşırttı. 9,5 sularında Napolyon başında Bay Johnson'un melon şapkasıyla arka kapıdan çıktı. Avlunun çevresinde fır dolayı dönüp içeri girdi. Sabah olduğunda çiftlik evinde derin bir...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 Hayvanlardan bir feryat koptu. Çiftlik evinin kapılarının önüne samanlar serildi. Herkes parmaklarının ucuna basarak yürüyordu. Önderimizi yitirirsek halimiz nice olur diye alışıyorlardı. Snowball'un en sonunda Napolyon'un yemeğine zehir katmayı başardığı yolunda bir söylenti dolaşıyordu. Saat 11'de Squealer kapının önüne çıkarak bir açıklama daha yaptı. Napolyon yoldaş ölüm döşeğinde son bir yasa daha çıkartmıştı. İçki içenler idam cezasına çarptırılacaktı. Ne var ki akşama doğru Napolyon'un biraz daha iyi göründüğünü bildiren Squalor, ertesi sabah Önder'in sağlığının hızla iyiye gittiğini açıkladı. O günün akşamı yeniden işinin başına dönen Napolyon, ertesi gün mayalandırma ve damıtma yöntemleriyle ilgili bazı kitapçıklar satın alması için Wimper'ı Wellington çiftliğine gönderdiği öğrenildi.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 ''Mehtaplı bir geceydi. Büyük samanlığın yedi emirin yazılı olduğu uzun duvarının dibinde iki parçaya ayrılmış bir merdiven duruyordu. Squalor da merdivenin yanı başında yerde yatmaktaydı. Sersemlemiş görünüyordu. Az ileride bir fener, bir boya fırçası ve devrilmiş beyaz bir boya kutusu göze çarpıyordu. Köpekler hemen Squalor'ın çevresini aldılar. Az biraz yürüyebilecek duruma gelir gelmez onu çiftlik evine götürdüler.''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 Dokuzuncu bölüm. Baxter'ın yarılan toynağının iyileşmesi uzun sürdü. Zafer kutlamaları sona erdikten bir gün sonra gel değirmenini yeniden yapmaya başlamışlardı. Baxter bir gün bile izin almaya yanaşmamıştı. Acı çektiğini kimseye belli etmemeyi bir onur sorunu olarak görüyor, toynağının çok ağrıdığı akşamları yalnızca Clover'a itiraf ediyordu. Clover Baxter'ın yarasını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 Hayatın zorlukları bitmek bilmiyordu. Bu kış bir önceki kadar soğuktu. Yiyecekler daha da azalmıştı. Domuzlar ve köpeklerin tayınları dışında bütün tayınlarda bir kez kısıntıya gidilmişti. Squalor'ın açıklamasına bakılırsa tayınlarda çok katı bir eşitlik hayvancılığın ilkelerine aykırıydı. Yiyecek sıkıntısı varmış gibi görünebilirdi ama gerçek hiç de öyle değildi. Suku alır gönüllere su serpmeyi çok iyi beceriyordu. Kuşkusuz şimdilik tayınları yeniden ayarlamak zorunda kalmışlardı. Suku alır hiçbir zaman kısıntı sözcüğünü kullanmıyor, yeniden ayarlama demeyi yeğliyordu.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 Sonbaharda dört dişi domuz da aşağı yukarı aynı sıralar toplam otuz bir yavru doğurmuştu. Çiftlikteki tek erkek domuz Napolyon olduğundan hepsi de alacalı olan yavrularının babalarının kim olduğunu kestirmek hiç de güç değildi. İleride tuğla ve Kerest alındığı zaman çiftlik evinin bahçesinde bir derslik yapılacağı açıklanmıştı. Ama şimdilik küçük domuzlara çiftlik evinin mutfağında Napolyon kendisi ders vermekteydi.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 Derslik için tuğla, kum ve kireç almak, yel değirmeninin aygıtları için de para biriktirmek zorundaydılar. Ayrıca ev için gaz ve mum, Napolyon'un sofrası için şeker, şişmanlamasınlar diye şekeri öteki domuzlara yasaklamıştı, almaları gerekiyordu. Araç, gerek, çivi, ip, kömür, tel, hurda, demir, köpek bisküvisi de capası. Samanların ve patateslerin bir bölümü satılmıştı. Sözleşmedeki yumurta sayfası haftada 600'e çıkarıldığından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 Üzerinde hayvan ayağı ve boynuz resmi bulunan, yaşasın Napolyon yoldaş yazılı bir bayrağı her zaman Buxer'la Clover taşıyorlardı. Daha sonra Napolyon'un onuruna yazılmış şiirler okunuyor, ardından Scholar gıda maddelerindeki üretimdeki artışları ayrıntılarıyla açıklayan bir konuşma yapıyor, zaman zaman da bir el silah atılıyordu. Kendiliğinden gösterilerin en büyük tutkunu koyunlardı. İçlerinden biri vakit kaybettiklerinden ve soğukta dikilip durmaktan başka bir şey yapmadıklarından yakınmaya kalksa bazı hayvanlar gerçekten de domuzlar ve köpekler ortalıkta görünmediği zamanlar yakınıyorlardı çünkü koyunlar o saat biraz da dört ayak iyi iki ayak kötü diye avazları çıktığı kadar meleyerek onları susturuyorlardı. Ama hayvanlar bu törenlerden genellikle hoşnuttular. Ne de olsa kendi kendilerinin efendisi olduklarının ve yalnızca kendi yararları için çalıştıklarının anımsatılması yüreklerini ferahlatıyordu. Böylece şarkılarla, tören olaylarıyla, Squirrel'ın sıraladığı rakamlarla, tüfeğin gümbürtüsüyle, horozun ötüşüyle ve bayrağın dalgalanışıyla ara sırada olsa açlıklarını unutabiliyorlardı.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 Onun hemen ardında. Dahası bir gün çok yükseklerden uçarken oradan geçtiğini, alabildiğine uzanıp giden yonca tarlalarını, keten tohumu küspesi ve kesme şekerle kaplı çalılıkların gözleriyle gördüğünü ileri sürüyordu. Hayvanların birçoğu ona inanıyordu. Bu dünyada açlık ve yokluk içinde yaşıyorlardı. Başka yerlerde daha iyi bir dünyanın bulunmasından da doğru daha anlaşılır ne olabilirdi?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 Dert değil. Yel değirmenini ben siz de bitirebilirsiniz. Epeyce taş toplandı. Hem bir ayım kalmıştı. Doğrusu emeklerimi dört gözle bekliyordum. Benjamin de yaşlandı artık. Belki de onu da emekliliğe ayırırlar. Bana arkadaşlık eder. Clover hemen yardım istemeliyiz dedi. Koşun skorla haber verin. Hayvanlar olup biteni Squawl'a anlatmak üzere hep birlikte çiftlik evine koştular. Yalnızca Clover'la Benjamin kalmıştı. Benjamin, Buxer'ın yanına uzanmış, uzun kuyruğuyla sinekleri kovuyordu. 15 dakika kadar sonra sukarıl belirdi. Üzgün ve kaygılı görünüyordu. Napolyon yoldaşın çiftliğin en sadık işçilerinden birinin başına geleni çok büyük bir üzüntüyle öğrendiğini, Buxer'ın tedavi için Willington'daki hastaneye gönderilmesini sağlamaya çalıştığını söyledi. Hayvanlar biraz tedirgin oldular. O güne kadar Molly ve Snowball dışında hiçbir hayvan çiftlikten ayrılmamıştı.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 Domuzlar banyodaki ilaç dolabında buldukları büyük bir ilaç şişesini göndermişlerdi. Clover şişenin içindeki pembe ilacı sıra günde iki kez yemeklerden sonra içiriyordu. Akşamları Buxer'ın ahırında kalıp onunla konuşuyor, Benjamin de sinekleri kovuyordu.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 Hayvanlar arabanın çevresini almış, hep birlikte güle güle baksır diye bağırıyorlardı. Yolun açık olsun. Benjamin ise hayvanların çevresine toplanıp zıplıyor, küçük ayaklarını yere vurarak salaklar salaklar diye bağırıyordu. Kör müsünüz? Arabanın önünde ne yazıyor görmüyor musunuz? Benjamin'i duyan hayvanlar durakladılar. Ortalığı bir suskunluk kapladı. Muriel yazıyı sökmeye çalışıyordu. Benjamin onu kenara itti ve ölüm sessizliğinin ortasında yazıyı okudu. Alfred Simon, at kasabı ve tutkal imalatçısı. Willington, hayvan derisi ve kemik tozu taciri. Köpek kulübesi tamir edilir. Şimdi anladınız mı? Buxer'ı at kasabına götürüyorlar, köpek maması yapacaklar. Hayvanlar dehşet içinde bağırıştı. Tam o sırada sürücü yerinde oturan adam atları kamçıladı. Tırsa kalkan atların çektiği araba avludan çıktı. Tüm hayvanlar yeri göğü çınlatarak arabanın ardına düştüler. Clover var gücüyle en önden gidiyordu. Araba hızlanmaya başladı. Clover güçlü bacaklarıyla dört nala kalkmaya çalıştıysa da ancak eşkine erişebildi. Baksır diye bağırıyordu. Baksır! Baksır! Tam o sırada dışarıda kopan gürültüyü duymuşçasına arabanın arkasındaki küçük pencerede Boxer'ın yüzü belirdi. Clover Boxer diye haykırdı yürekleri dağlayan bir sesle. Boxer çık oradan çabuk çık boğazlamaya götürüyorlar seni. Hayvanlar da çık oradan Boxer at kendini dışarı diye bağırıyorlardı. Ama araba iyiden iyiye hızlanmış arayı gittikçe açıyordu. Boxer'ın Clover'ın ne dediğini anlayıp anlamadığı da belli değildi.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 Üç gün sonra Boxer'ın gösterilen her türlü özene karşın Willington'daki hastanede öldüğü haberi geldi. Haberi açıklayan Squalor son anlarında Boxer'ın yanında bulunduğunu söylüyordu. Squalor ön ayağını kaldırıp gözyaşlarını silerek böylesine dokunaklı bir sahne görmemiştim dedi. Son ana kadar başucundaydım. Konuşacak gücü kalmamıştı. Son nefesinde kulağıma tek üzüntüsünün yer değirmeninin bittiğini görememek olduğunu fısıldadı.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 Baksır götürüldükten sonra çiftlikte saçma ve aşağılık bir söylenti yayıldığını duymuştu. Söylentiye bakılırsa bazı hayvanlar Baksır'ı götüren arabanın üzerinde at kasabı yazdığını görmüşler ve hemen Baksır'ın kesilmeye gönderildiği sonucuna varmışlardı.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 Hayvanlar işin aslını öğrenince yüreklerindeki sıkıntıyı biraz olsun atmışlardı. Hele Scoeller, Baksır'a ölüm düşerinde ne kadar özen gösterildiğini, Napolyon'un o pahalı ilaçları en küçük bir duraksama göstermeden hemen aldırttığını ayrıntılarıyla anlatınca kafalarındaki son kuşkular da dağılıverdi. Baksır'ın hiç değilse mutlu öldüğü düşüncesi yoldaşlarının ölümüyle içlerine çöken acıyı dindirdi. Ertesi pazar sabahleyin düzenlenen toplantıya Napolyon'da katıldı ve Baksır'ı göklere çıkaran kısa bir söylev çekti. Acısını yüreklerinde duyduklarını, yoldaşlarının cenazesini gömülmek üzere çiftliğe getirmenin mümkün olmadığını filan anlattı. Ama Baksır'ın cenazesine çiftlik evinin bahçesindeki defne dallarından yaptırttığı kocaman bir çelenk göndermişti. Domuzlar birkaç güne kadar Baksır için bir anma şöleni düzenleyeceklerdi. Napolyon söylevini Baksır'ın en sevdiği iki özdeyişle bitirdi. Daha çok çalışacağım ve Napolyon yoldaş her zaman haklıdır. Bu özdeyişleri her hayvan kafasına iyice kazımalıydı.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 10. bölüm Yıllar geçti, mevsimler devildi. Hayvanların kısa ömürleri bir bir sona erdi. Artık ayaklanmadan önceki günleri Clover, Benjamin, Kuzgun Moss ve birkaç domuzdan başka anımsayan kalmamıştı. Muriel ölmüştü. Bluebell, Jessie ve Pincher ölmüştü. Jones da hayatta değildi artık. Usaklardaki bir düşkünler evinde bu dünyadan göçmüştü. Snowball unutulmuştu. Onu tanımış olan birkaç hayvanı saymazsak Boxer'da unutulmuştu. Clover yaşlanıp şişmanlamıştı. Eklemleri sertleşmiş, gözleri sulanmaya başlamıştı. Emekliliğe geleli iki yıl olmuştu ama o güne değin hiçbir hayvanın emekliye ayrıldığı görülmemişti. İyice yaşlanan hayvanlar için otlakta bir köşe ayırma tasarısının çoktandır sözü bile edilmiyordu. Napoleon neredeyse 150 kiloluk bir domuz azmanı olup çıkmıştı.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 Hiçbir hayvan, hiçbir hayvanın efendisi de değildi. Bütün hayvanlar eşitti. Yaz başlarıydı. Bir gün sukalır koyunlara ardından gelmelerini emretti ve onları çiftliğin öbür ucunda körpe huş ağaçlarıyla kaplı bir yere götürdü. Koyunlar sukaların gözetiminde akşama kadar ağaçların yapraklarını yediler. Sukaalır akşam çiftlik evine dönmeden koyunlara orada kalmalarını tembihledi. Havada sıcaktı zaten. Koyunlar bütün bir hafta orada kaldılar.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 Hayvanlar ürkerek oldukları yerde kaldılar. Clover'ın sesiydi. Bir kez daha kişneyince tüm hayvanlar dört nala avluya daldılar ve Clover'ın gördüğünü onlar da gördüler. Arka ayakları üzerinde yürüyen bir domuz. Skuller'dı bu. Koca gövdesini arka ayaklarının üzerinde taşımaya alışık olmadığından güçlükle ilerliyor ama gene de dengesi bozulmadan avlunun ortasında gezebiliyordu.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 Külot, pantolon ve deri tozluklarla gezinmesi gözdesi olan dişi domuzunda Bayan Johnson’un bir vakitler pazar günleri giydiği janjanlı ipek elbisesiyle dolaşması bile hiç kimseyi şaşırtmadı. Bir hafta kadar sonra bir öğleden sonra çiftliğe tek atlı ufak arabalar geldi. Komşu çiftliklerden bir temsilciler heyeti bir denetleme gezisi için çağrılmıştı.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 Espiri masayı kahkahaya boğdu. Bay Pilkington hayvan çiftliğinde tayınları düşük tuttukları iş saatlerinin her yerdekinden daha fazla olmasını sağladıklarını ve hayvanları aşırı bolluğa boğarak şımartmadıklarını anlatıyordu. En sonunda herkesi ayağa kalkmaya ve bardaklarını doldurmaya davet eden Bay Pilkington haydi beyler dedi şerefe hayvan çiftliğinin şerefine.